فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ اِكْتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلُ اللّٰهُ عَلِهِ وَسَرَّ الْمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ İmam Ebu Zekeriya Ennevebi Rahimahullah'ın Riyam-ı Salih'in kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. Kitabımızın on babındayız. Şu ana kadar on iki bab almışız. Hatırladığınız üzere İmam Nevi Rahimahullah bu kitabında terhib ve terhid hadislerini toplamış. Hadislerini bir araya getirmişti. Neydi terhib? Bizleri salih amele teşvik eden, rağbet ettiren, yönlendiren, kötülüklerden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 kılmasını niyaz ediyoruz. Bunlar çok önemli. Yani Kur'an'da ve hadislerde kalbi olana ve kulak verene ne vardır birer? Böğüt vardır. Yani kalbi olan derken herkeste kalp var. Ama o kalp öyle kalp ki kimisinin kalbinin değeri kasaptaki terazıyla tartılır.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 Bir ne vardır? Kalk, kalk. Bir azam, azam vardır. Azam. Nedir o? Kalptir değil mi? Ne diyor? اِذَا صَلُحَا صَلُحَا الْجَسَدُ كُلُّ Eğer o parça, <gülüyor> sağlıklıysa. Sağlıklıysa, <gülüyor> hangi bakımdan sağlıklıysa tıbbi olarak değil. <gülüyor> salah bakımından, doğruluk bakımından, <gülüyor> itikat bakımından, selamet bakımından. <gülüyor> sağlıklıysa, صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ Bütün ceset, bütün cisim ne var? <gülüyor> Selamete kavuşur, sağlığa kavuşur, salah bulur. Doğruyu bulur. Ve ilâ fesedet fe ilâ fesedet fesedet cesedü kullu. Eğer o parça bozuk olursa, fasit olursa, hayat yoksa onda öldüyse artık o cesedin tümünü ne yapar? Bozulur, ölür. Bakarsın ki salih amele işlemeye karşı gevşektir. Salih amele götürecek hiçbir harekete karşı yönelik ne değildir? kendinde bir şey hissetmez o hoca set. Bunun sebebi de kalbe dönmekte. Onun için yüce Rabbimizden katlerimizi ihya etmesini istiyoruz, Aynen. ihya etmesini. niyaz ediyoruz. İmam-ı Daniyirehimehullah 12. babta diyor ki kitabının 12. babında Babul Hafi alal izdiyadi min el hayr <gülüyor> fi awaher el umr. Ömrün sonunda insanın yaşlandığında, yaşlandığı o merhalede Hayırlı işler işlemesi, hayırlı işleri, iyi işleri, salih amelleri arttırması babam. Elbette insan bütün hayatının evrelerinde, bütün hayatının devresinde ne yapmalı? Salih amellerde ısrarlı olmalı. Salih amellere yönelik teşvik et, teşvik ettiren hadislere karşı kendinde bir böyle bir yer bulmalı bu hadislerin. Ama kişi yaşlandığında, yaşı ilerlediğinde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 Tabi aklı olana deminden de söyledik. Kalbi olana. Kalbi hayatta olana, diri olana. İşte müallif ve bize burada Allah-u Teala'nın Fatır suresinin 37. ayetindeki suresinin 37. ayetini tıkladıyor bizlere. Allah-u Teala buyuruyor ki اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ma يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ Öğüt almak isteyen, ibret almak isteyen kimsenin öğüt alacağı miktarda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 İbn-i Abbas el-Muhakkikun, İmam-ı Nebebi de zikrediyor burada. Diyor ki, İbn-i Abbas ve tahkik ehli, ilim, ehlinin zikrettiğine göre diyor, sittiğine sene, 60 sene, yani diyor ki bu 60 sene. Yahut, ve yueyiduhul hadif ellehiytenefkuru inşaAllah-u Teala. Bu görüş yani altmış sene olduğu görüşü, az sonra diyor, zikredeceğimiz hadis de bu görüşü desteklemekte. Bazıları da demiş ki, Temaniye, aşarata, sene. Bazı ilim ehlinde demiş ki yani bizler size 18 sene. Yani i̇nsanın hayatında 18 sene geçmesi demek, hayatında tecrübeleri görmesi, ölümü hatırlaması için, ahirette bir hesabın olduğunu görebilmesi için, Rabbinin huzurunda hesaba çıkacağını anlayabilmesi için yeterli. Bazıları demiş ki, 40 eser, 4 sene. Gâlehu'l-hassanu vel-kelbîne meşrûf. Vanuk ile İbn Abbas Aydın, İbn Abbas nasıl şöyle bir şeyde nakl olunmuş? Kim işki İbn Abbas? Vanuk ile İbn Abbas Aydın. Yani bu 40 sene olduğu da İbn Abbas'ın biz hoşuna göre de, yani sizin hayatta öğüt alabilmeniz için yeterli süreyi vermedik mi? Size bu süreyi yaşatmadık mı? Ayetinden maksadın 40 sene oldu ne? 40 sene yaşayan adam artık hayatta ne yapmalı? Öğüt almış. Övüt almış olmalı. Tabii ondan önce de az sonra zikredeceğiz ayetleri. Kur'an'ın gönderilmesiyle, peygamberlerin gönderilmesiyle zaten ne var? insanın öğüt alması gerekli olduğu var. Ve nakalu bazı ilim ehliden annetmiş ki enne ehlel medineti kanu izâ belagâ ahaduhum 40 seneden teferrragâ lil ibâde. Medine halkı, peygamber aleyhisselatü vesselâm'a yakın dönemde yaşayan, ondan sonra Medine'de bulunan Medine halkı, 40 yaşına bastığında Yaşıklık olduğunda ne yaparlarmış? İbadet. İbadete başlarlarmış değil zaten ibadet var. Evet. Vakitlerini tamamen ibadete ayırırlarmış. sonluğunu. Artık çünkü hayat bitmiş kırk yaşına gelmişsin. Bundan sonra artık neyi bekle? Ölümü, Ölümü bekle. Elbette hayatın ilk baştan ilk dönemlerinde gençken <gülüyor> ölüm genci de ayırmıyor yaşlıyı da ayırmıyor. Bugün yatıyorsun, yarın ama kalkamaya bilirsin. Ama 40 sene yaşadıktan sonra artık yani sen bil ki sen sıraya girdin. Turnike'ye yaklaştın. Turnike'den geçip ne yapacaksın? Öbür tarafa gideceksin. İşte Medine halkı ne varmış? 40 yaşına geldikten sonra ibadet ibadete olan hırsları bir o kadar daha artarmış. وَقِيلَهُوَ <gülüyor> الْبُلُغُ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 bir uyarıcı göndermedik mi? Nedir bu uyarıcı arkadaşlar? İmam Nevi naklediyor. İbn Abbas ve Cumhur, tefsir alimlerinin ve ilim ehlinin cumhuru çoğunluğu diyor ki Huvan Nebi Kimdir o uyarıcı nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin kahve sonuncusu o. Artık ona akmış gelmiş ondan sonra bütün dinler ne olmuş nesv olmuş.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 varsayımlar ileri sürüyorlar. Diyorlar ki işte dört buçuk milyar yıl önce bir patlama olmuş. Bu patlama sonucu. Yani bunlar hep varsayım ama ne kadar uzağa gidiyor. Bakın dört buçuk milyar. Dört buçuk milyarın yanında bin dört yüz hiçbir şey değil değil mi? Yani aleyhisselatü selamın gönderilmesinden sonra artık kıyamet alametleri yakın. Kıyamet yakındı. Bu da bizler için birer uyarıcı. İşte Allah Allah diyor ki bizler size Sizlerden ücret alan kimseler için, ibret alan kimseler için o ibret alacakları süreyi vermedik mi? Dünyada bu kadar süre yaşatmadık mı? İbn Atmas'ın ve cumhurun görüşüne göre neydi bu? 60 60. Aleyhissalatu vesselam rivayette diyor ki: "A'maru ummeti beyne 60 ve 70." Ümmetimin yaşları genelde nedir diyor? 60 <gülüyor> ila 70'tir. Ya onun dedi ki, akallı hımeni ecuza değil. Ümmetinden çok azı, yani asıl olan çoğunlara göre, sayıya göre çok azı bunu aşar. Yani 70 ile 80 ila var, geçer. Asıl olan çoğunluk 60 ila 20. yetmiş. Bu sebepler arkadaşlar, insanın hayatından ibret alması lazım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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine Nasr Suresi İzacâhe Nasrullâhi ve Feth sure, Bu sure indiğinde hayatı daha farklı oluyor bu sure inmeden önce. Hangi bakımdan daha farklı oluyor? Biraz sonra hadisler gelecek. Bu ayet indikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'ya farklı bir şekilde dua edip, farklı bir şekilde istiğfar ediyor. Yani daha çok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 i̇bn Abbas'ın ne yaparmış, sürekli? götürülmüş, sokarmış. i̇bn Abbas o zamanlar küçük bir çocuk. Yani genç yaşlarda. Birisi. Yani hatırladığım kadarıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam müfat ettiğince i̇bn Abbas'ın yaşı 8 ile 10 arasında. Ömer'in zamanında da olsa olsa 13-14. Yani en fazla 15 yaşındadır. Tabi Bedir ashabı, yaşı büyük olan ileri gelen sahabeler diyorlar yani bizim çocuklarımız niye bu meclislerine girmiyor? Bizim çocuklarımız neden burada? bulunmuyorlar. Samer radıyallahu anh onlara soruyor diyor ki: fi <gülüyor> Bu ayet hakkında ne düşünüyorsunuz? Ey sahabenin yaşı ilerlemiş kişileri, ey ihtiyarlar ne düşünüyorsunuz bu ayetle ilgili? Allah diyor ki, Allah Teala peygamberlere Mekke'nin fethini nasip etti, yardımını gönderdi ondan da dualarına istikhar etmesini Hı. ve ona ona hamd etmesini, onu övmesini istiyor diyorlar Bedir ashabının ileri gelenleri. Sonra dönüyor Ömer. Vallahi Allah'ın ipna pasladı Allah'ın ananas. Sen ne diyorsun ey delikanlı? Sen ne söylüyorsun diyor? O da diyor ki İnne hadi sure nü'e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sure Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın nedir diyor? Ölümünün habercisidir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 Genel manasında kelimelerin geldiği manalarla tefsir yapıyorlar. Ama İbni Abbas bir haber almış, Ömer bir haber almış, tedebbür de etmişler. Diyor ki bu ayette ne var? Peygamberin ölümünün haberi var. Asla sonra gelecek hadis, o hadis gelince Aydınflana deneyeceğiz. İlk hadisimizde <gülüyor> Ebu Hureyre, radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر 60 60 60 yaşına erdirdiği 60 yaşına kadar yaşattığı kulunu artık bir mazeret bırakmamıştır. böyle Yani artık onun kafir olarak ölmesinde, günahkar olarak ölmesinde, isyankar olarak ölmesinde, kendi halini düzeltmemiş olarak ölmesinde Rabbine sunacağı hiçbir mazereti yok. yok. yok. Çünkü 60 yaşına gelmişsin. Olgunlukta, salih amellerde, hayır işlemede ne yapmalısın? Çok iştahat etmelisin. <gülüyor> Kollarını, paçanı sıvaman lazım. Yani bu yaş salih amellerin çokça yapılması gereken bir yaş. Çünkü ölümün haber denilmiş senin. Altmış, tamam bitti artık. Sen artık şu dünyaya olan sevgini, dünyaya olan meşguliyetini bir kenara bırak. Üç beş gün sonra, üç beş yıl sonra insanlar seni omuzlarına alıp sadece salih amellerinle baş başa kalacağın o kabre, o mezarlığa götürecekler. Öyle değil mi? O halde sen hala niye seni Kabre kadar arkadaşlık yapıp kabirden sonra yarı yolda bırakacak olan şeylerle meşgul ediyorsun. Hayatını dediğin için gününü bunlarla dolduruyorsun. İkinci hadisimizde İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: "Kâl kâne ona, radıyallahu anh, bedir. Diyor, Ömer beni, radıyallahu an idhilunî ma eş-şeyh Ömer bini radıyallahu an Bedr ashabının yaşlılarıyla yaşa geçmiş artık İhtiyar olmuşlar, dede olmuşlar. Böyle ileri yaşlı olan, sahabelerle diyor beni ne yapardı? Yanına sokardı. Tabii Ömer niye Bedir'in bu ihtiyarlarıyla, yaşı ilerlemiş insanlarıyla meclis yapıyor, oturuyor? Şura meclisi. Onları alıp bir görüş alışverişinde bulunuyor. istişareler bulunuyor. <gülüyor> Yanlarında bir çocuk var, i̇bn Abbas. Yaşı henüz 14-15 olmamış bir çocuk. Fekene ba'dahum ve fi nefsihî. Sanki böyle bazıları bundan hoşlanmamış. İbn-i Abbas diyor ki yani sanki bazıları, onlardan kimileri bundan hoşluk değildi. Fekâle, Lime yedhulu hâzâ ma'anâ velenâ ebnâ'l-miklû Onlardan birisi çıkıp da böyle diyor ki yani bu çocuk niye sadece bu çocuk falan bizde? Bizim çocuklar, her şey birer çocuğu var. Bunlar niye girmiyorlar? Fekâle Ömer, İnnehu min hayfu alimtun. Haberle diyor ki, bu delikanlı peygamberin yakını, peygamberin akrabası, emmi oğlu, amcasının oğlu. Değil mi? Küçüklükten beri peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında yetişmiş. Peygamberimizin gece namazını görmüş, kalkmış. Aleyhissalatü vesselamın kendisine ya gulam, ey evlat diye hitap ettiği bir kimse. Ya küçük yaştan beri Aleyhisselatü vesselam onu elinden tutmuş, yetiştirmiş. Bakın namaz kılıyor yanlış yere duruyor ne yapmaz namazda değil mi hatırlıyor musunuz? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Selamunaleyküm aleyküm. sağ tarafına çekip aynı hizaya getiriyor. Hırpalamıyor. Selam verdikten sonra düzeltirim demiyor. Güzel bir şekilde ahlak. güzel bir şekilde onu ne yapıyor? Ona öğretiyor. Fada ani da teyam min fa'd khali ma'hum. Yine diyor mer bir keresinde beni çağırdı bu Bedr'in Bedr asabının yeri gelenleriyle. Önde gelenleriyle beni aynı meclise, aynı meclise Bir araya getirdi. Ben diyor anladım ki o gün beni oraya beni ispatlamak için çağırdı. Yani o çağrışı farklıydı diyor. Hissetmiş onu. Kal ma taqulûne fî kavli ileri yaşında yaşta olanlarına allah Teala'nın şu suresi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ey ihtiyarlar! Ne diyorsunuz? فَقَالَ بَعْضُهُمْ اُمِرْنَا نَحْمَدُ ve وَنَسْتَغْفِرُهُ اِذَا نَصَرَنَا ve <gülüyor> عَلَيْنَا On adam bazıları dedi ki eğer allah Teala bize fetih, muzaffer, bizleri muzaffer kılarsa, fetihler bize nasip ederse, düşman topraklarını kâfir toprakları, toprakları fethedersek,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 فَقَالَ لِي اَكَذَٰلِكَ تَقُولُ اِبْنِ أَبْبَاسِ Ömer İbn Abbas'a dönüyor. O meclisin en toluna, yaşta en küçüğüne dönüyor. Diyor ki, sen de bu görüşle görüşlemişsin ey İbn Abbas. Sen de bu şekilde mi bu ayeti yorumluyorsun? Ne diyorsun? Sen söyle. فَقَالَ لِي فَقُلْتُ لَا Dedim ki diyor İbn Abbas, ben ki, hayır, bu ayetin tefsiri öyle değil. قَالَ فَمَا تَقُولُ abi diyor ki o zaman sana göre ne, yani ne sen ne diyorsun? Bu ayetin tefsiri ne? Kurtu <gülüyor> huwa ecelu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem a'lemehu lehu Allah Teala'nın peygamberine ecelini, ölümünü bildirdiği bir suredir bu diyor İbn Abbas. İza ca'a Rasulullah ve'l-Fetih. Ve zalika alamatu Yani ey Muhammed, Nasr, Fetih Mekke'nin fethi bil ki bu senin ölümünün bir ecelinin alameti. Bu onun işareti. Fersen dihibi hamdirab bir kavasta alfir. Rabbini hamd ederek unutun eksik sıfatlardan noksan ile tenziheyle ve günahlarının örtmesini bağışlamasını iste. İmna hukema tabuaba. O tövbeleri çokça kabul edendir. Ve karı omar radıyallahu anh ma aqlamu minha illa ma tequl. Benim de bu ayetin tefsiriyle ilgili bildiğim.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 hayatında ne gibi değişiklikler olduğunu gösteren hadisleri hemen bize nakletmiştim. İmam Yani insanın insanın insanın olağanüstü hal ilan ettiği, işleri böyle sıkı tutmak istediği dönemlerdeki yaşam biçimiyle gerçek olduğu, durumların olağan olduğu, olağanüstü değil de olağan olduğu dönemlerdeki yaşam biçimi aynı değildir değil mi?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 değil de olağanüstü hale sokması lazım. Zikriyle, hamdıyla, tefekkürüyle, ilim talebiyle, ilim tedrisiyle, ibadetle, her şekilde ne yapması lazım? Kendini olağanüstü döneme, duruma getirmesi lazım. Yani şöyle geriye baktığınız zaman 30 sene yaşamış, gece namazı yok. Oruç yok. Kur'an hatmi yok.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 Aleyhisselatü Vesselam, Aişe radıyallahu anh'a anlatıyor şimdi hanımı. Diyor ki, ما صلى Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salaten ba'de en vezelet aleyhi iza ca'a nasrullahi vel feth illa yequlu fihâ subhâneke rabbenâ ve bihamdik Allahumma affirli Bakın, diyor ki Aişe radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iza ca'a nasrullahi vel feth suresi indikten sonra kıldığı hiçbir namazda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 mağfiret demek, cinahlarımı ört. Demek demek ki bu ayet onun hayatında ne yaptığı bir değişiklik meydana getirdi. Ve fi rivayet fissahihayn Bukhari ve Müslim'in bir rivayetinde yine, yine Aişe radıyallahu anhadan diyor ki, "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuktiru en yekûle fi rükû'ihî ve sucûdihî. Şimdi bu duayı nerede söylediği ortaya çıktı. فِي ve وَسُجُودِهِ Rükû ve secdesinde yukfirû. Ne demek yukfirû? Çok Çokça söylerdi. Yani bir kere, iki kere değil. Bir, iki, üç, dörde çok denmez. Onun için aleyhisselatü vesselamın secdesi uzundur. Ne derdi? سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا Bunu biz de söylüyoruz değil şu anda? Ezberlemiş olmamız lazım. Sadece سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ lazım.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 sana ait değildir. Sana doksanlık ispat edilmez. Allah'ım magfirliğin. Duanın edebi de adabından bir tanesi de arkadaşlar. Yani insan dua edecekse haldur huldur Allah'ım bana şunu ver bunu ver demez. Ne de duanın bir edebi de ahlakı da önce hamd edersin. Allah'a sena edersin. Allah'ı översin. Sana vermiş olduğu nimetlerden dolayı ona şükredersin. Onu tazim ettikten sonra dersen ki Ya Rab bu kulunu bu fakiri de ne yap? Affet. Bağışla. Sen tevvafsın. Hilahları affedicisin. Bağışlayan sensin. Tevbeleri kabul eden sensin. Yete evvelül Kur'an. Ne demek yete evvelül Kur'an? Kur'an ne diyor ki? Ey başında hemen arkadaşımın Kur'an'ı tevhid eder dedi. Acele etti. Niye acele etti? Çünkü ilmi bir dayanağı dayandırmadan lafızı olduğu gibi aldı. Kur'an teyvel ne demek? Kur'an teyvel burada o manada değil. Ne diyor bakın Munevi? Ey ya'melu ma umra bihi fil Kur'an fi kavlihi ta'ala fe seblih bi hamdi Rabbike ve estağfir. İşte selefi salihin yolundan gidenlerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur. Ayetleri, hadisleri olduğu gibi gözüktüğü manasıyla değil. İlim ehlinin sahabeleri nasıl anladığı şekliyle anlamak. Kendi kafamıza göre yorumlar yaparak içini boşaltıp başka manalar yükleyerek değil. Tamam, Peygamber döneminde Kur'an-ı Kerim'i tevil etmek diye bir şey yok. bizim Bugün güncel manada kullanılan tevil manasında. Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın döneminde kullanılan tevil hangi manada kullanılıyor? Tefsir manasında. Aleyhisselatü vesselam İdn-i Abbas'a dua ederken ne diyor? Allahu allimhu ettevil. Allah ona tevil'i öğretti diye dua ediyor i̇dn Abbas'a. Ne o tevil? Tefsir. Tefsir tefsir eder. Buradaki manası ne? Yani Aleyhissalatu vesselam Kur'an'da buyurulan "Keseb bihamdi Rabbike ve Ne demek "Fesebbih bihamdi Rabbike ve estağfir" Rabb'imi hamd ederek onun bütün eksik sıfatlarından vücudut münezzeh ile tesbih et ve bağışla" ve bunlar da istiğfar ez. Yani diyor ki bunun manası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin gereğini ne yapmaya başladı? Amel etmeye başladı. Artık namazlarında, rükusunda ve secdesinde daha önceden söylemediği bir şey söylemeye başladı. O da ne arkadaşlar? Subhaneke Allahumma Rabbena ve hamdik. Allahumma afferliyordu. Çok önemli bir video arkadaşlar. Namazımızda rutinin dışına çıkmamız lazım. Artık bak insanların çoğuna namaz kılma şekillerine hızlı bir şekilde Fatiha, ardından inna atayna, rufya da Subhane Rabbiyarazim, sevgya da hala, hızlı bir şekilde kılın bakıyorsun, sonra onun haz aldığı, tat aldığı tada bakıyorsun, namazın hayatındaki tesbire etkisine bakıyorsun, bir de namazını böyle itme, anla yavaş yavaş ağır ağır kılan namazında böyle bir sayfa, iki sayfa ayrı ayrı surelerden okuyan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 her birinin namazdan aldığı lezzet, namazdan aldığı tat, evet. namazın hayatlarına etkisi evet. farklı. Ve fi rivayeli Muslim, İmam Muslibi rivayetinde bu hadis sevgili olarak, Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, yukfirû en yekûle kambiyen yevûd. Diyor ki bu rivayette, Nebi aleyhissalâtu vesselam ölmeden önce, vefatına yakın dönemlerde, çok çarşıf şunu söylerdi. Ne derdi? Subhâneke ve bihamdik.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 Böyle mecliste estağfurullah, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, subhanekallahu ve hamdik, estağfuruk ve tuğbilek. Sikir çekiyor adamlar. Şimdi ben burada bakıyorum. İşte birçok kardeşimizle oturuyoruz, konuşuyoruz, işlere gidip geliyoruz. Saatlerce oturulmasına rağmen, saatlerin zayi edilmesine rağmen kimsenin en azından o zayi ettiği saatler için istiğfar etmediğini görüyorsunuz. Yani zikirden yoksun, zikir cimrisi bir hal almışız. Yani Aleyhisselatü Vesselam bakın, bir mecliste oturduğu zaman kaç kere istiğfar ediyordu? 700. Bir rivayette 70, bir rivayette 100. Şeyh Abdülaziz bin Bazrahimahullah onu görenler söylüyor. Diyor böyle, <gülüyor> soru sorulduğu zaman, soruyu dinlerken bile ne yapardı diyorlar? Zikretler. Buradan onun hep kıpırdadığı görülüyor. Çok önemli bir şey. Evde de bu şekilde. Yani evde bakıyorsun biraz boş vakit olsun Allah ıslah etsin ya insandan televizyon seyretmeye koyuluyor ya internet başında ya da telefonla saatler, günler harcanmaya başlanıyor. Bunların hepsinden hesaba çekileceğiz. Hadislerde söyledik. Bunların hepsinden hesaba çekileceğiz. Yani bali estağfurullah da o vakti ne yap? Zikirle geçireceğiz. Zikirle doldur. Karet Ayşe, Ayşe tabi görüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın hanımı, onun evdeki halini de biliyor. Diyor ki, ya Rasulullah hadi kelimesiyleti ara ki ahdefteha teku'dha. Ey Allahü Resulü, önceden söylemeyip, şu anda yeni söylemeye başladığın bu sözler neyin nesi? Nereden çıktı bunlar? Şaşırıyor. Yani şuradan eve gitmişsin, başlıyorsun evde. Subhanakallah, alhamdik. Allah maflin. Tabu bunların hepsinin birer manası var. Şimdi Türkiye'de insanlar yani evinde, işyerinde bunu söylediği zaman herkes yani bunun çoğu insanlar bunun ne manaya geldiğini bilmiyor değil mi? Ama bilseler, ha bak işte ha işte Murat bugün değişik bir şeyler söylüyor. Sübhanetallâhümme ve hamdik. Allah'ım seni hamdinle över, hamd ederek tenzih ederim. Allah'ım magfirli, Allah'ım beni affet. Allah'ım Allah, ne oldu sana ekrem? Ne var böyle? Değil mi? Bir böyle bilgili, kültürlü, aile, iş arkadaşları olmasalar bile bugün bey fazla zikir çekiyor. Salatanten Tünce ile mi okuyor falan mi? <gülüyor> da topluyor. 44.000 kere mi okuyor? 4.400 kere mi okuyor? Nasıl oldu biliyor musun? Önce bir natav topluyor. <gülüyor> Aişe Radiyallahu Anha dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, daha önceden söylemeyin. Şu anda söylemeye başladığın bu şey nedir yani? Bu kelimeler, bu zikir nedir böyle? Hikmeti nedir?" Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Cü'iletli alametum fî ummeti, ıze r-aytuha kultuha. Ümmetim içinde bana bir alamet diyor gösterildi. Ümmetim içinde yaşadığım bu hayatımın bir alameti var. Bu bana gösterildi. İze r-aytuha kultuha. Ben bu alameti gördüğüm için ne yapıyorum şu anda? Sürekli, bu zikri tekrarlıyorum sürekli. Hazırlık yapıyorum, ölüme hazırlık yapıyorum. Rabbimin huzuru çıkacağım. Yani Rabbinin huzuruna çıkmak, bugün bazı tarikatçıların söylediği gibi öyle valinin yanına, şirket müdürünün yanına çıkmak gibi değil. O gün, kıyamet günü, hesabın çetin olacağı bir gün arkadaşlar. Her emzikli kadının, emzirdiği yavrusunu bırakıp gideceği, çocukların saçlarının ağıracağı bir gün. Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeye kapanacağı. Allah Teala'nın kaldır, secdeden kalk. Arşının önüne gelip peygamberin secde edeceği bir gün. Aleyhisselatü Vesselam. Bak, bakıyorsun. Sübhaneke Allahümme ve hamdih. Sürekli zikir. Ve fî rivayet lehu. Yine Müslim'in rivayetinde. Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yükfirû min kavli. Sübhaneke Allahümme ve hamdih. Estağfurullah ve etubu ileyh. Aleyhisselatü Vesselam bunu da çok söylenir. Sübhane Allahümme ve hamdih. Allahümme seni hamdınla tenzih ederim. Estağfirullah ve tuğb Allah'a istiğfar. Ne demek istiğfar? Ömer ne demek istiğfar? <gülüyor> i̇stiğfar ne demek istiğfar? Elif, sint, te harfleri Arapça okuyan arkadaşları hatırlamalı. <gülüyor> Elif, sint, te. Yani. Talep. Allah'ım senden gufran talep ediyorum. Ne talep ediyorum? <gülüyor> Neyle gufran? Örtmen. Yani. Günahları örtmekten. Ve onları bağışlaman. Savaşta giyilen o kaskete, o savaş şapkasına ne diyoruz? Mirfer. mirfer diyoruz değil mi? da mirfer. Gafara'dan türemiş. Niye? Çünkü o senin başını Kore. örtüyor. de talebinde bulunmak ne demek? Günahlarının üstünün örtülmesi demek. Görmez, Yani onların görmezden gelinip bağışlanması demek. Aleyhisselatü Vesselam sürekli bunu söylüyor. Qâlet kultu ya Resulallah... Aşe diyor ki: "Araka, çok sık 'Subhanallah ve bihamdihi, estağfirullah ve töbe'ye' Görüyorum ki Subhanallah ve bihamdihi, estağfirullah ve töbe'ye zikrini doası çokça söylüyorsun." Sakale: "Akhbarani Rabbi enni sa'ara alameten fi ummeti." ki: "Rabbim bana ümmetim içinde bana gösterilecek bir alametten haber verecek." Bunu bana haber verdi diyor. Fakat <gülüyor> Bu alameti, bu işareti gördüğümde gördüğüm andan itibaren ben de diyor bu zikri, bu duayı çokça söylemeye başladım. Fakat ra'aytaha ve bu alameti gördüm diyor. Ne bu alamet? İza ca'a yakalamış şey. yani Kur'an böyle bir kitap, İleye mübarek olsun. Allah bu kitap sana indirdiğimiz bu kitap mübarek, mübarek bir kitaptır. Yani bunu e ecri bol, hayrı bol. Ne için indirdik biz bu kitabı? Li edeburu ayetiği. Onun ayetlerini insanlar tedebbür etsin diye. Ne demek tedebbür etmek? Düşünmesi, öğrenmesi, öğrenmesine anlaması için. Yani öyle papağan gibi. <gülüyor>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 İşte Kur'an'ı bu şekilde etraflıca düşünmek lazım. Her gün iki ayet, her gün üç ayet. Sahabeler 10 ayet öğrenir, onunla amel eder. Ondan sonra onu ne avarlardı? Diğer ne geçerler. İşte bu ayeti biz ne yaptık? Kitab-ı Nâzellâhu İleyke Mübârak. Bu kitap mübarek bir kitaptır. Yeddebberu âyâtihi. Ayetlerini tedabbur etmeleri için. Ve liyetezekkere ulul elbâd. Tedabbur ettikten sonra Derinlece, derinlemesini düşündükten sonra, fehmettikten sonra, bunun semeresi ne? Ürünü ne? وَلِيَ تَذَّكَّرَ اُوتَ عَلْمَكِ لُلْا الْبَبُ <الْأَلْبَة> Lûb sahibi, akıl sahibi insanların ibret alması için. Yani, anlayacaksın. Ondan sonra da ondan, o ayetlerden ibret alacaksın. Ama sen daha Kur'an'ın okumasında Bu da görüyoruz, bazen okuyoruz. Bazı arkadaşlar, Kuran okumayı anlamıyor, hatta birçok arkadaş, bırakın bazısını, Kuran okumayı bilmiyor. Yani bilmiyor derken kendine göre biliyor, harfler bir yan yana geliyor. kim şeyler oluyor ama yani desek ki şöyle bir Kuranını bilen bir hocaya 15 gün uğraşması lazım, fatihasını düzeltmesi için, Kuran okumasının yüzüne okumasını düzeltmesi için. Biz bu adam nasıl edeceğiz? Kuranı al da, tedebür et de, tedebür ettikten sonra onu ne yap? Ondan öğüt al. Evet. Dördüncü hadis an Enes radıyallahu anh قال İnnallahu azze ve cel taba'al vahyi ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qabla vefatih Allah-u Teala Peygamberine vefatından önce ne yaptı? Vahyi göndermeye devam etti. Hatta tufiye ekstere ma kanal vahyu Vefat ettiği dönemde vahyin en çok yani vefat ettiği dönemde Kendisine vahiyet en çok Indi dönemdi. 5. hadis Şabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yub'atü kulli abdin ala mâmate aleyh Her kul öldüğü hal üzerine ne yapar? Dirilir. Haşlı olur. Hangi hal üzerine ölüyorsa. Yani onun için kul düşünmeli bir gün haşlıyorken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 kendisine ruhsatlar aramaya başlar. Ya bu konuda da ilim ehlinin görüşleri olabilir, böyle de yapsak olabilir ama bense ki sen yani yarın öleceksin ya of ilim ehli böyle demiş olabilir. İlim ehlinden bunu diyenler de çıkmıştır ama en garantisi bu. Ben böyle yapayım der değil mi? İşte sen değil ki nasıl öleceksen, hangi hal üzerine öleceksen onun üzerine o şekilde denleyeceğiz. Peygamber Aleyhisselam rivayet ediyor en men kana akhiru kalami la ilahe illallah dakhala'l cennet. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa bazı rivayetlerde muhlisan min qalbihi qalbin nadif. Lafifine. Ne olur o? Cennete girer. Ama herkes buna muvafık olmaya bir olmuyor. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle haş olursun öyle söylesin. Hanak Allahumma ve bihamdik eşhadu en la ilahe illallah. أستغفر الله